Bugünkü derin dalışımızda e, Doktor Alaaddin Ali'nin İlham Verici Hikayeler ve Büyük Anlamlar kitabından dokunaklı bir öyküye odaklanıyoruz. Kırılan kalpler, inşa edilen köprüler. Evet, çok güçlü bir başlık. Değil mi? Bize ne anlatıyor peki? Yani nefret duvarları yerine sevgi köprüleri kurmak, kin yerine affetmek. Hikayenin başında yemyeşil bir vadide uyum içinde yaşayan birbirine çok bağlı iki kardeş var. Hı hı. Çiftliklerini birlikte işletiyorlar, her şey yolunda görünüyor. Ta ki e, basit gibi görünen bir anlaşmazlık çıkana kadar. Evet o basit anlaşmazlık aslında çok katmanlı. Şey miydi daha önemli hani çiftliğin işleyişimi, sulama, gübreleme gibi teknik konular mı? Yoksa pazarlaması mı? Satış, tahsilat vesaire. Aynen. Bu tartışma büyüyor ve aralarında haftalarca süren bir sessizliğe, sonra da adeta bir uçuruma yol açıyor. Yani iletişimsizliğin, anlayış eksikliğinin nelere mal olabileceğini gösteren e, klasik bir örnek aslında bu. Hem de nasıl? İşler öyle bir noktaya geliyor ki bir gün bey'in kapısına yaşlı bir marangoz çalıyor, iş arıyor. Hmm. bey de o anki kırgınlığıyla, öfesiyle ondan ne istiyor biliyor musunuz? İntikam gibi bir şey aslında. Kardeşinin evini görmesini engelleyecek yüksek bir duvar inşa etmesini istiyor. Çok çarpıcı. Diyor ki şu keresteleri görüyor musun aramıza öyle bir duvar ör ki onun yüzünü bir daha asla görmeyeyim. Acının insanın nasıl kör edebildiğini nasıl yıkıcı yollara saptırabildiğini gösteriyor bu an. Ama işte tam burada hikaye ilginç bir dönemece giriyor değil mi? Evet. O yaşlı marangoz yani işçi. Denileni yapmak yerine bambaşka bir şey yapıyor. İki kardeşi ayıran o derenin, o kanalın üzerine bir köprü inşa ediyor. Duvar yerine köprü. Aynen öyle. Ağabey pazardan döndüğünde o beklediği yüksek duvar yerine zarif bir köprüyle karşılaşıyor. Bu e, tamamen beklenmedik hamle durumu bir anda değiştiriyor. Ve küçük kardeş köprüyü görünce ne yapıyor dersiniz? Koşarak geliyor gözyaşları içinde. Çok duygusal bir an olmalı. Kesinlikle. Ağabeyine sarılıyor diyor ki kardeşim bunca şeyden sonra bile bir köprü inşa ettin. Her şeye rağmen hani birbirimize geri dönmenin bir yolunu sundun. Gerçekten çok üzgünüm ve sana minnettarım. İşte o an barışıyorlar. Afsetmenin ve uzlaşmanın gücü ortaya çıkıyor. Köprü, fiziksel bir yapı olmaktan çıkıp bir sembol haline geliyor. Evet, barışmanın, yeniden bağlanmanın sembolü. Tam da bu noktada marangozun, o işçinin rolü daha da anlam kazanıyor. Kardeşler ona kalmasını teklif ediyorlar, minnetle. Ama o ne diyor? Nazikçe reddediyor ve aslında kendi yaşam felsefesini özetliyor. Kalmayı çok isterdim diyor ama benim amacım duvarlar değil köprüler inşa etmek. Dışarıda diyor kalpleri bağlartı kurmak için can atan, onları ayıran uçurumları aşmak için bir yol bekleyen başkaları da var. Vay be ne kadar derin. Kesinlikle. Bu sadece o iki kardeş arasındaki bir mesele değil. Daha geniş anlamda bağlantı kurmanın, yardımseverliğin, yapıcı olmanın önemini vurguluyor. O köprü affetme, uzlaşma ve umudun çok güçlü bir sembolü haline geliyor. Hatta başta tartıştıkları o konu bile, hani işletme mi, pazarlama mı, evet. farklı bakış açılarının aslında çatışma değil, bir zenginlik olabileceğini de hatırlatıyor bize, eğer doğru iletişim kurulabilirse. Yani bu kısa ama gerçekten güçlü hikayeden çıkaracağımız ana fikir ne o zaman? Hayatımızda karşılaştığımız anlaşmazlıklarda e, duvarlar örmek yerine köprüler kurmayı seçebiliriz değil mi? Tam olarak bu. Seçim bizim elimizde. İletişim. Anlayış ve affetme. En derin uçurumları bile kapatabilir demek ki. Peki tüm bunlar sizler için ne ifade ediyor? Dinleyenlerimiz için. Belki de şu soruyu sormak faydalı olabilir kendimize. Sizin hayatınızda aşılması gereken bir uçurum veya belki farkında olmadan ördüğünüz bir duvar var mı? Hani onarılmayı bekleyen bir ilişki, çözülmeyi bekleyen düğüm. Hmm, iyi bir soru. Oraya bir köprü inşa etmenin ilk adımı ne olabilir acaba? İşte o marangozun yaptığı gibi. Bazen küçük, beklenmedik, yapıcı bir adım tüm dinamiği değiştirebilir. Bu hikaye bize en zor durumlarda bile umudun ve yeniden bağlanma fırsatının her zaman var olduğunu hatırlatıyor. Üzerine düşünmeye değer bir nokta sanki.